Cihar. Look around you Adaptasyon Merhabalar Onur Mahir Mahir Yavuz Onur Mehmet. merhaba Ya merhaba <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> İyidir facebookta bir resmini gördüm <gülüyor> Neymiş? Senin değil ama dedenin ve anneannenin resmini. Evet. Eskilerden. 19 1930'lardan. Hmm. Funky. <gülüyor> evet bayağı ilginç değil mi? Çok güzel bir resim. Evet. Sağ olsun annem koymuş. Evet 1930'lardan 2018'lere çok şey değişti tabii yani. Çok şey değişti ve değişmek de herhalde tek değişmeyen şey. Evet. <gülüyor> Bravo Onur çok güzel <gülüyor> Güzel açtın 7. Yedi, standart standart sezonumuzu gibi. <gülüyor> Yeni sezonumuzu <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel açtın Değişmeyen tek şey değişimdir diyerek <gülüyor> Ağızlara sakız olmuş olabilir ama Bu lafta değişmiyor ama. arkadaşlar Sonuçta Söylemek zorundayız evet, O lafta değişmiyor Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir Evet Onurcığım 2011'den 2018'e de birçok şey değişti herhalde değil mi? 2011 e, Eylül ayında yapmıştık ilk kaydımızı. Şu anda 2018 Mart ayındayız. Neler değişti mesela? Neler değişti? Ya da neler değişmedi. Ben mesela değişmeyen şeyler üzerine düşündüm. Belki sen değişenler üzerine düşünmüşsündür. En standartları söyleyeyim mi? bir 30 saniyede onları bir ekart edelim. Bir daha tamam. konuşmak yani, zorunda güzel, Evet. Standartları aradan çıkaralım. Tamam. Streaming. Değil Hı -hı. mi? Her şey streaming artık. Tamam. Geç. Check at ona. Hı -hı. Başka? E, ulaşımla ilgili birçok şey var. Uber var. SpaceX var. Onları da geç. Check attın mı? <gülüyor> Attım. <gülüyor> Sosyal medya falan. Dating tamamen değişti artık. Dating tamamen Tinder'da. 10 milyar kişiyi buluşturdu Tinder tamam. çek attın mı? Attım. Ne kaldı? Seksi hallettik Tinder'la. Evet. Ee, sosyalleşmeyi hallettik. Sosyal medyayla. Ee, zaten onun dışında TV karşısına getirdiğimiz zamanı da değiştirdik. Artık streaming oldu her şey. Hiçbir şey zamanında değil. Ee, hayatımızın birçok kısmını değiştirdik yani. Evet, optimize ettik. Optimize ettik. Ne kadar güzel. <gülüyor> çok fazla <gülüyor> zaman harcıyorduk, dating falan, sosyalleşme, bunlar, Like'lar ve işte kalpler, efendimiz söyleyeyim, alkışlar falan, ne varsa artık hangi butona basılıyorsa. Optimize oldu, güzel oldu yani. Her şey bir hizaya girdi. Ya değil mi? Hep bunu istiyorduk zaten. Zaman az yapmak istediğim bir şey çok fazla. İyi ya, güzel. <gülüyor> Haberler, haberler. <gülüyor> Şimdi bu optimize olayı güzel bir kelime. Artık dilimize çok iyi yerleşti. Ee, 300 yıldır var herhalde Pareto'dan beri. Optimizasyon evet. nedir? Uzundur açıklaması ama kısaca söyleyelim yani. Optimizasyon nedir? İmkanlarını biraz genişletmekle alakalıdır. Yani hafif böyle bir tanrısallaşma için bir evet. e, güdüdür yani. Evet verim verim takıntısı yani nasıl bir süreci daha verimli hale getirebiliriz bu da herhalde sen de dediğin gibi endüstri devrimi makineyle ilgili bir şey. Evet, evet yani bunun erisini iki tarafa baktığın zaman her her zaman bir zamanla ilgili bir kriterin olması lazımdır çünkü verimi ölçmek için ne yaparsın işte bir gün boyunca data entry yapıyorsan kaç tane kelime girdin hani en hmm. basitinden eskiden işte Forz zamanında şu kadar vidayı sıktın hı hı. ama bunun diğer tarafına baktığın zaman yani biraz önce bahsettiğimizde esas onlarla alakalı keyif tarafında da verim çok önemli bahir. Evet. en kısa zamanda en çok keyif <gülüyor> <Maximum>. almalıyız <gülüyor> evet gerçekten kondom preservatif reklamı gibi ama öyle yani aslında <gülüyor> En kısa zamanda maksimum keyif. Valla kondom reklamlarında öyle mi diyorlar? En kısa zamanda mı diyorlar? Kısa zaman zaman konusunda bir şey demiyorlar. Maksimum keyif diyorlar ama. Maksimum keyif diyorlar. <gülüyor> Yokmuş gibi diyorlar. Hissetmiyorsun diyorlar falan. Evet kondom reklamı da zor artık. Her yerde göremiyorsun. Bancak bazı. Digitürk TV'de falan çıkıyor. Türkiye'de diyorsun. Tabii canım. Burada görüyorsun. Sokakta var. Kondoma ihtiyacımız yok. Biz 100 milyonu bulacağız zaten. <gülüyor> Hedef 100 milyon diyorsun. <gülüyor> Bence kondom reklamı zaten Milli Birliğimize çok sarsıcı bir şey olacağı için yakında yasaklanmalı zaten. Evet. Değil mi? Evet. 2011-2018 biraz böyle bir geçmişe ile neler değişti neler değişmedi. Neler optimize oldu neler optimize olamıyor. Eee İlerimi gitti, geri mi gitti? Hep benim, senin sevdiğin <gülüyor> binary pozisyonlarım, ikiliklerim üzerinden <gülüyor> birazcık sohbet açayım diyorum, sonra ikilikleri ortadan kaldırırız. Evet, yani şunu söyleyeyim <gülüyor> tabii, ben bunları seviyorum çünkü bunlar bize en azından bir çerçeve veriyor Maier. Evet. Ee, ne kadar beni zorlasa bile. Evet, ben çerçeveyi yapayım, içini birlikte dolduralım o zaman. Anlaştık. Şimdi onurcığım, 2011. Ee, Eylül ayı ilginç bir zamandı. Çünkü e, Occupy Wall Street diye bir şey vardı. Bilmiyorum hatırlayanlar var mıdır? Daha sonrasında dünyanın çeşitli yerlerinde de bir sürü şey oldu. Aslında tabii o zaman işte herkes bu 21. yüzyılda kapitalist sistem tıkandı. Biz bunu alaşağı edeceğiz gibi bir e, heves içindeydi. Bir, bir sürü ülkedeki gençler. New York'taki gençlerde olmak üzere. Biz de tam o sırada başlamıştık. Yani bu hareketlenmeler olurken. Ardından Steve Jobs Ekim ayında vefat etmişti. Bunun üzerine de uzun bir konuşma yapmıştık. Bu iki noktaya bahsetmemin sebebi bence ilginç noktalar. Çünkü Steve Jobs'tan sonraki teknoloji dünyası yani Steve Jobs çok harika bir insandı diye demiyorum ama onun ideallerinden sonraki dünya ve onun zamanında olan dünya arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Bir kırılma noktasıydı. Keza Occupy'in ve benzeri hareketlerin Gezi de dahil olmak üzere. Hani başarısız demeyelim ama bir anlamda da aradığını bulamadığından dolayı aslında o hareketlerden sonrasında da son 7 sene içerisinde çok fazla şey değişti. Birazcık hani bu çerçeveden bakabiliriz diye düşündüm ben başlangıç olarak. Bir takım hani biz mi büyüdük yoksa gerçekler hep mi böyleydi gibi bir durum var aslında. Teknoloji dünyası tamamen daha ağır bir optimizasyona ve büyüme hedeflerine yönelirken hani gerçek sorunları çözmek ya da işte belki de umut ettiğimiz pozitifliği ...hayatımıza getirmekten ziyade parasal hedeflere yönelirken e, başarısız olan toplumsal akımlar da bizi aslında birazcık bıkkınlığa ve teslimiyete itti diye düşünüyorum. Benim son 7 senede gözlemlerim birazcık bu çerçevede aslında. Bilmiyorum, katılır mısın? Güzel, <gülüyor> katılırım katılırım. Olayı tamamen e, diğer taraftan bakmıştım. Örsebet'in öbür tarafından. İkisini biraz sonra birleştireceğiz. O dediğin, bahsettiğin senelerde e, parasal genişmelemenin başladığı ve artık e, dünya tarihindeki e, en iyi sen senelere denk geliyor. Yani bu 6-7 sene e, işte Amerika'yı düşünmesi, hisse senedi fiyatları dört katına çıktı, evet. ee, işte o orada işsizlik neredeyse dördün altına indi yani 3.8 inmeye başladı. Ee, büyük o krizden sonra, 2009 krizinden sonra, 2011'den başlayarak bir genişleme başladı ve bu altı yıl boyunca da devam etti yani bugüne kadar altı buçuk yıldır bu genişlemenin e, bir, bir şekilde bu, bu, bu bir nimet mi, bu bir lanet mi bilmiyorum çünkü <gülüyor> birçok anlamda bu genişleme yüzünden de bu popülizmin de yükselmesi nedenidir bu. Çünkü ayrımlar da çok daha fazla ayrı Ama kremayı yiyen insanlar topluluğu kremayı yemeye devam ettiler. Yani değişmeyen buydu. Ee, ve bize denk geldi. Yani bizim bu podcast'i yaptığımız zaman da gerçekten de e, dünya için e, büyüyen, büyüdüğümüz zamanlar. <gülüyor> Ama anladık ki yani sorunların çözümü, şunun problem var. Şunun çözümü diye baktığın zaman bu tür e, işte gayri safi milli hastalarının büyümesi veya insanların daha e, e, ortalamada en azından Batı'da e, işsizliğin azalması gibi şeyler. Yani bunlarla sorunlar çözülmüyor. Sorunların çözülemeyeceğine dair de e, böyle böyle şekilde çözülemeyeceğine dair de bir e, takdir oluştu diyelim. Yani hayal hmm. kırıklığı olarak da bakabiliriz ama ama aynı zamanda bir takdir. Bir tecrübe, yani sonuçta hayal kırıklığı ya da başarısızlık olarak görülse dahi aslında bir tecrübe oldu. Yani her değiştirilmesi istenen ya da her başarılması istenen sürecin içinde belli tecrübeler olması gerekiyor. Bunların hepsinin pozitif olmaması aslında daha da iyi çünkü bir öğrenme süreci diye düşünüyorum ben ama... Gerçekten de dediğin gibi belli şeylerin e, en azından öngörülen metodlarla değiştirilemeyeceği artık birazcık daha herkes tarafından takdir edilmiş oldu. Ya öyle ama tabii yani bu boom bust hikayesi yani genişleme ondan sonra durma ondan sonra daralma yani bu hem ekonominin bir parçası hem de zaten kalp atışından tut da. <gülüyor> <gülüyor> Biraz önce bahsettiğimiz seksüel ritimlere kadar yani genişleme, daralma ya yani bu böyle bir hayatın bir parçası zaten. Ee, onun için hani benim bakış açımda zaten ben bu tür şeylerin çözümü olacağına dair hiçbir zaman bakışım olmamıştı. Ama bende bile bir hayal kırıklığı oluşturan unsurlar var onu hani burada söylemem gerekiyor. Nedir peki? Yani istersen biraz hayal kırıklıklarımızdan bahsedelim. Çünkü ya bize... bizim programımızda hı hı. hani politika çok önemli değildi belki hani toplamda 5-10 podcast'imizi politikaya harcamıştık ama politika her zaman içine sızardı yani bundan imtina etmezdik. Tabii. Ama bugüne geldiğimiz zaman politika öyle bir yere geldi ki hani küresel olarak artık üzerinde konuşulamayacak bir şey haline geldi yani. Evet. Konuş, konuşmak istemiyoruz. Bir anlam ifade ettiğini düşünmüyoruz. Böyle bir şey, hani politikanın o şeyini severim ya böyle her, her yerde konuşursun, şakasını yaparsın böyle bir hala bir albenisi vardır yani hayatın bir parçası halinde düşünürsün onu. E şu anda mesela onu yapamıyorsun. Çeşitlilik kalmadı yani, politikada. Yani e, takip etmişsindir. Bu hafta Çinde de artık ki enteresan bireciğim Çin çünkü kurumlar üzerinden yürüyen bir otokrasiydi tek adam rejimi değildi yani. Her ne kadar adam, tek adam kuvvetli olsa da. Artık onlar da şeyi kaldırarak, başkanlık limitini kaldırarak... Yani artık böyle popülist, tek adamların yönettiği, işte aroganların hakim olduğu bir politik düzene gelindi son 7 sene içerisinde. O yüzden çeşitli, yani konuşacak bir konu kalmadı aslında. Perspektif birazcık tükendi gibi. Ya evet, yani bizim gibi insanların mesela e, teamüllere karşı çok fazla bir saygısı yoktur normalde. Yani biz o teamüllere çok seromen, seromanisel olduğunu düşünürüz. İşte, e, biraz bir oyun olduğunu düşünürüz. E, fakat bu liberal demokrasilerin e, hani bir şekilde liberal demokrasi anlayışının bu kadar geriye gitmesi son 3-5 senede Esasında teamüllerin ne anlamda önemli olduğunu da bize göstermiş oldu. Hmm. Yani e, olay hani yazılı olan kuralların çiğnenmesi değil, e, orada konuşabilecek bir alanın oluşabildiği bir e, yer olan teamüllerin tamamen ortadan kalkmasıyla biraz daha olay optimize oldu gerçekten de yani kazanan kazansın kazanmayan kaybetsin gitsin yok olsun gibi, kazanan da sürekli kazanmaya devam etsin yani bir daha <gülüyor> <gülüyor> hep o bir de eli, de, eli eli arttırarak kazanıyorsun yani evet. şey yaparak hani, kazanmak için artık yolunda da eli arttırmadan geçiyor şey yapamıyorsun yani hmm. biraz önce bahsettiğim o büyüme küçülme yapamıyorsun yani eli indiremiyorsun çünkü daha da daha da fazlasını Hem diskurda bunu yapacaksın, hem söylemde bunu yapacaksın, hem aksiyonlarda bunu yapacaksın ki işte Trump, Erdoğan gibi örnekler, işte hepsini say yani 5-10 tanesini yayına koy. E, bu da artık hani oyunun kuralı haline geldi. Ya yani o bir öğrenmedir yani. O bir şeydir. E, ya bak yani bunların hepsi tamam siz gençsiniz, liberal yani libertarian'sınız. işte herkes istediğini yapsın tarzı bir şeydesiniz. Böyle kurallara çok önem vermiyorsunuz. Ee, ama işte bu tür bir e, politik ahlakın da bir yeri varmış yani Bayağı ee, bir bunu öğrenmiş oldum. <gülüyor> Baya evet. <gülüyor> evet birinci hayal kırıklığımız o zaman evet politik e, çeşitliliğin artık ortadan kalkması bizim düşündüğümüz e, politik tarzların aslında diğer tarzlara karşı gerçek gücünün ortaya çıkması zamanı evet ama çünkü bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi kazananlardan olmamız yani kazanılmamız yani sonuçta kreme yiyen insanlar 3-5 insan değil yalnızca evet. veya işte yalnızca %1'lik o insanlar değil kreme yiyen birçok insan var ee, ve bu insanlar bir şekilde hani sınırdır bilmem nedir dildir bunları rahatlıkla Bunlara adapte olabilen insanlar yani şovumuzun adı adaptasyon zaten yani hmm. bunu yapabilmenin 21. yüzyıldaki en önemli yetenek olduğunu söylüyoruz zaten hep bunu söyledik. Ee, ama bu, bunu yapabilme de yani herkese mahsus olan bir şey değil herkesin de bunu yapması gerekmiyor yani bir anda hop hani hepimiz küreselleştik diye onun için hani Kremi yiyen taraf olduğumuzun da farkına varmamız lazım. ya yani illa bunun parasal bir şekilde krema değil bu. Bu şey çalışma dünyasında konuşabilme bu bile bir şeydir yani. Bu bir bu da bir yetidir yani. Kendi küçücük kasabana sıkışmış bir Amerikalı olsan veya işte Avustralyalı olsan neyse ne olursan o, bu dünyaya girmemiş girememiş girmek istememiş milyonlarca insan var. Ee, ve hani e, e, yani hep beraberiz yani, yani <gülüyor> <gülüyor> aynı gemide olmak öyle bir şey yani <gülüyor> ee, bu bu bir güzel ya bu bir şey biraz aydınlanma <gülüyor> aydınlanma tabii, tabii Gözlerin açılması başka olabilir. başka var mı hayal kırıklığı ee, ya bu, bu formül ne kadar tekrar ederse tabii her zaman bir şey oluyor yani yani neyin değişmediğini görmek bütün ekonomik sistemin ve teknolojinin de biz ikisini hiçbir zaman birbirine ayırmadık bir şekilde insanları uyutmaya yönelik olması yani uyandırmaya değil de uyutmaya yönelik olması ve bunun da hep, Scale'den geçmesi yani. Ne zaman bir Büyümeni toplantıya yani. girsen sana ne diyorlar? Scale <gülüyor> does it, does diyorlar değil scale mi? Diyorlar. Does it scale <gülüyor> bu diyorlar. Bu büyür mü? Bu büyür mü? Yani budur zaten. Bu büyür mü'nün sonucudur bunlar. Evet. Bunu anlamamız lazım. Yani büyür mü demektir tamam ne kadar bunu kandıracak, kandırmaca içlerisine ne kadar fazla insan sokabiliriz? Scale anlamı odur şöyle düşünülüyor işte. Scale sayesinde insanlar çok zaman kazanıyor. Scale sayesinde işte üç tane değişik e, sosyal ağ değil de bir tanesine giriyorlar. Orada birbirlerini bulmaları daha kolaylaşıyor. E, işte üç tane değişik e, şey değil de e, yazılım kullanmıyorlar da word processing kullanmıyorlar. Bir tane Excel var mesela. Hı hı. Bu insanlara zaman kazandırıyor. Bu iş dünyası. Ama zaman kazandırmanın anlamı aynı zamanda başka bir şey. Yani o kazandığın zamanda sen daha çok uyuyacaksın zaten. E, e, öyle bir bir şey de o zaman hani zamanı kazanıyorsun ama hani zaman aynı anda kaybetmiş de oluyorsun. Çeşitliliği ortadan <gülüyor> kaldırmak gerekiyor. Yani aslında bu ikinci kısım da sanırım birazcık teknoloji ve ekonominin çeşitliliğinin de ortadan 7 sene içerisinde en azından e, bu süreç içerisinde tartışılan fikirlerin de ...bir kısmının ortadan kaybolmasıyla ilgili. Ee, yani yine politikayı, politika örneğiyle eşleştirirsek... ...hani bir sürü iş modeli vardı internette ya da teknolojide... E, ...tutulabileceğine inanılan... ...2011'de ben hatırlıyorum yani. Şu anda baktığımızda işte nedir? Reklam diye bir şey var. Zaten o reklamın %98'i... ...iki şirket tarafından paylaşılıyor şu an. İnanılmaz bir rakam tabii ki yani. ...reklam üzerinden para kazanıyorsun ya da işte üyelik satıyorsun. O üyeliği de sürekli satıyorsun yani herkese üyelik satman. Yani hedefin 8 milyar nüfus, 8 milyara o üyeliği satmak. Bunun dışında artık hani öyle biraz önce dediğimiz gibi işte bu fikir büyür mü diye... ...ortaya çıkıp da yeni bir büyüme modeli, yeni bir işte sürdürülebilir ekonomik model... ...üretme şeyini artık kimse dinlememeye başladı çok fazla. Çünkü örneğini göremedik, başarılı olanlarını göremedik. O yüzden o çeşitliliği de birazcık o alanda kaybettik diye düşünüyorum. Evet yine aynı faktöre geliyoruz. Yani politik olsun, ekonomik olsun veya teknolojik olsun... ...scale'ın anlamı bu veya tek adam olmanın anlamı bu. Bu sana işte bir şekilde o zamanı kazandıracak, seni bir şekilde o potaya sokacak. Yani teknoloji olarak beş şirketin olması... ...veya e, diktatoryal sistemlerin... ...yükselişte olmasının... ...esas da eş zamanlı olmasında ...buradan anlayabiliyoruz. Aynı e, aynı güdüden geliyor yani... ...o zaman kazanma yani... E, ...işte 10 kişiye soralım da... ...10 kişi birbiriyle çatışsın... ...ondan sonra herkese soralım... ...referandum yapalım 6 ayda bir... ...bunların hepsi zaman kaybettirici şeyler. <gülüyor> Nasıl o zaman kaybettiriciyse... E, ...şeyde... <gülüyor> ...hızlı hareket etmemiz lazım diyorsun hemen... <gülüyor> Bam bam bam seçim de yapmayalım. Google kullanalım çabuk olsun. <gülüyor> Aynen yani esas da bizim burada yaptığımız oydu. İki dünyayı birleştirik adaptasyonda yani o Google kullanalım herkes Google kullansın. Böylece hani o bilgiler oraya gitsin ve daha e, rahat bir şekilde Google bize sonuçları verebilsin. İstediğimiz şekilde Google bize sonuçları verebilsin. tırnak içerisinde söylüyorum tabii istediğimiz şekilde ile... E, politikadaki işte çok fazla zaman kaybetmeyelim çok fazla işte devamlı böyle katılımcı demokratik e, atımlar olmasın işte tek adama soralım reis yapsın falan neyse oranın reisi e, aynı, aynı güdüden kaynaklanıyor. Onun da kaynağı biziz zaten yani onun kaynağı yüzde elli değil onun kaynağı hepimiziz anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü hani bakıyorsun e, hani diyorlar ya ikiye ayrıldık tamam ikiye ayrıldık tamam hani yüzde elli elli ama Teknoloji tarafına bakınca biraz daha uyanma imkanı buluyorsun. Çünkü orada da varız. Orada da biz onu istiyoruz. Bazı insanlar politikada daha fazla istiyor. Bazı insanlar şurada daha fazla istiyor. Bazen bazı dating'de istiyor. Bazı şurada istiyor. Yani hepimiz hepiniz oradaydınız lan işte yani. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün kullandığım tabirle. Evet. Burada da aslında değişmeyen şey biraz insanın doğası oldu galiba. En azından hani ben dönüp baktığımda Gördüğüm şey bütün bu e, değişen ve bir kısmı hayal kırıklığı yaratan gelişmelerden e, kaynağına baktığımızda senin de dediğin gibi aslında hepimiziz. Hepimizin doğasında da birazcık e, kolaycılık var. Yani kimisi kolaycılığı dediğin gibi kız arkadaş bulurken istiyor, kimisi sosyalleşirken istiyor, kimisi politikada istiyor, kimisi iş hayatında istiyor, kimisi günlük... Yaptığı işlerin içinde istiyor. Bu kolaycılığa yöneldikçe aslında her şey daha hızlandı, daha verimli oldu, daha büyüyebilir oldu. Belli şirketler ya da politikacılar ya da bu servisleri sağlayanlar için. Ama sonuç olarak de, çeşitliliği de ortadan kaldıran, bütün her şeyi optimize eden, sayılabilir kılan bir formata doğru hızla yelken açılmış oldu. Tabii. Yani burada e, biraz önceki e, söylediğimiz laflar işte hayal kırıklığı veya uyanma. Burada biraz tabii e, 2011'de böyle olması gerekiyordu. Yani biraz kendi böyle bir şeye önceden programlasaydın yapacağın birçok şey de yapamazdın yani. Hı hı. Onun için biraz kendi aldatma her zaman çok önemli. E, çünkü her zaman bir başka dünya mümkün tahavülünü kullanıyorsun. Yani şu anda da bunu yapıyorsun. 2018'de de bunu yapıyoruz. Hani illa yedi sene geçti çok kaşarlandık bunu yapmıyor <gülüyor> bu da bir insan şeyidir yani <gülüyor> yapmak zorundasın bunu ve yapıyorsun da yaptığın sürece zaten hani bir şeyler yapıyorsun gerçekten ama geriye dönüp bakma imkanı bulduğumuz zaman şu an bizim imkanı bulduğumuz gibi o zaman da görüyoruz ki tabii ki hani bazı şeylerin değişeceğini düşünmek bizim ki o anki dinamikler içerisinde kendimize e, anlattığımız bir hikayeymiş. Evet. E, e, eğer hani başka gözlüklerle o zaman da baksaydık geçmişe bakıp işte ileriye doğru projeksiyonlar yapsaydık belki bu olacakları da düşünebilirdik. Ama onu yapmayı seçmedik, onun için de öyle bir şey düşünmedik. <gülüyor> evet, yani e, birazcık da o zaman pozitif yanlarından bahsedelim. Hani. Son 7 senede pozitif olarak neler değişti hayatta. ve Birçok yani aslında yan etkilerini bırakırsak teknolojiyi falan çok ilerledi. Yani. Gerçekten hani biz ilk zamanlarda bir sürü şeyin olabileceğine dair spekülasyon yaptığımız şeyler bugün artık var. Ve gerçekten hayatın içerisindeler. Herkes kullanıyor işte ne bileyim yani. Bütün bu servisler çoğu en azından... ...günlük hayatın içinde değildi senin başta bahsettiğin servisler. Ee, çok inanılmaz bir bilgi... ...şeyi var, erişim imkanı var her şeye. Ee, ve çok hızlı bir şekilde erişim imkanı var. Bunlar kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu, neye yarıyor... ...o başka bir tartışma konusu ama gerçekten bir altyapı olarak... ...çok fazla şey pozitif anlamda değişti. Bunlar pozitif bir şeye sonuç verir mi? O başka bir tartışma sanırım. Evet ya yani bizim formatta olan podcast'ler için esas zor olan odur. Çünkü kritik düşünceye alışmış olan insanlar konseptler bazında konuştukları zaman e, neyin gitmediğini konuşurlar ama biz adaptasyonu <gülüyor> yapmamaya çalıştık. Yani gerçekten de o biraz önce bahsettiğimiz o şevk olduğu zaman onu saklamadık yani. Onunla e, apaçık bir şekilde onu söyledik. Yani devamlı kritik olmadık. Evet. Ee, biraz naif olmak da gerekiyor zaten Hayır. işte onu diyorum biraz önce dediğim evet. şey o naif olmak gerekiyor <gülüyor> e, ne olumlu dersen hani bu ilk başta bahsettiğim şeylerin dışında mı olumluluktan bahsedeceğiz evet yani var mı en azından aklına gelen bir ya, şey şöyle söyleyeyim bireyin birey olarak var olması için teknik tehtisatların bu kadar artması tabii ki çok olumlu bir gelişme bence evet yani, o cep telefonu bizi esir aldı diyoruz yani. Yani, <gülüyor> 2011'deki cep telefonu ile 2018'deki cep telefonu çok farklı hayatımızda evet. ilgili olarak. Hem ekran zamanı olarak hem de işte ne kadar çok şey yaptığımızla alakalı, bunları biliyorsunuz zaten. Ama aynı zamanda şunu da görmemiz lazım, yani biz bu podcast'ta gerçekten de bireyi hep ön plana aldık. Yani, değil hani şeyler... ...milliyet, din gibi şeyler... ...kültürü bile hep biraz daha geri plana almış... ...insanlarız. Öyleyiz yani bu da pek değişik ...gibi değil. Ee, önemsiz adetmiyoruz. Yalnızca biraz daha... ...geri plana alıyoruz. Bireyi daha ön plana alıyoruz. E, o anlamda gerçekten de... ...tesizatlar yüksek. Yani o bize... E, ...çok esoterik olmadan... ...iyi şeyleri anlatmaya çalışacağım. <gülüyor> e, ama öyle yani... ...biraz daha... Hani, e, bazı şeyleri elindeki o aletle veya işte senin çözebilmen sana başka bir alan veriyor. O kültür, milliyet işte din dışındaki o alanda artık raks edebilecek imkan da veriyor. Ya yani O boşluk tabii işte evet benim sevdiğim bir yer. Yani 6 sene önce 7 sene önce bunu düşündüğüm zaman şu an geldiğimiz yer o anlamda gerçekten de güzel. Evet. Ama yalnız bir yer tabii yani yalnız bir yer. Ama güzel bir yer. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu bile iyi olmadı ne bileyim ben. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi pozitif kadar göremiyoruz işte. <gülüyor> Biraz, evet yani sonuçta aslında söylediğin şey çok realist. Yani e, imkanların gelişmiş olması o imkanların e, illa pozitif bir sonuç doğurmasına sebep olmuyor. Bunların arasındaki bağlantı zannettiğimiz kadar kuvvetli değil yani hayatta. E, zaten hani bence bunun en güzel örneği işte Hani belki yine olumsuz bir örnek gibi gelebilir ama işte Amerika'da olan seçimler, keza yani bence artık her yerde olan seçimler aslında seçimin formatının değişiyor olmasıyla da ilgili. Yani bir şey seçiyormuş gibi hissetmemize rağmen aslında bir seçim olmaması ile ilgili ortada. Bu, bu, bu çok önemli bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Yani bir, bir açıdan insanlar çok böyle hani işte sahte haberler çıktı. Ee, artık 21. yüzyıldaki neyin gerçek, neyin yalan olduğunu hiçbir zaman anlayamayacağız ki biz bunları konuştuk e, gibi bir şeye gelseler de aslında onun ben pozitif bir şey olduğunu da düşünüyorum bir yandan. Çünkü e, hızlı olması bu değişimin ve bu kadar gözle görülebilir olması birazcık hani belki de en azından belli insanları belli şeylere uyandırmıştır ve o uyandıkları şeyler doğrultusunda en azından artık imkanları var dediğimiz gibi altyapı çok daha kuvvetli ve kendi aradıkları şeyi, kendi bireysel özelliklerini ve kendileri gibi olan bireyleri herhangi bir kültürden, toplumdan, dil, dil, ırk, cinsiyetten bulabilmelerine imkanları var. Bunu yapacaklar mı, yapmayacaklar mı onu hep birlikte zaman içerisinde göreceğiz diye düşünüyorum. Evet zaten o bahsettiğimiz ayrım doğudur zaten yani köyle kent arasındaki ayrım eğitimle eğitimsiz arasındaki veya mali imkanı olanla olmayan arasındaki ayrım odur. Yani onu bulabilen insanlar bir taraf, onu bulamayan insanlar öbür tarafta. Ee, onun için hani o bireyin e, şey bireyin bu imkanlara sahip olduğu tarafta e, milyonlarca insan var ve o insanları biz bulmaya başlıyoruz. Yani ayrılma odur zaten yani ama e, evet gersten zor ya bu bunu esoterik <gülüyor> olmadan yapamayacağım galiba ya i̇şte, esoterik yani, şu an, yani şu anda şunu söyleyeyim yani e, ben yıllar önce bir örneği vermiştim çok basit bir örnek yani ne yapıyorsun işte ilk internetin çıktığı yıllarda böyle karşısında alakasız bir yerdeki bir insana tavla oynuyorsun tamam hmm. çok çok basit bir örnek yani 20 yıldır yapabildiğimmiş yani ee, şimdi düşün yani, bunun ileri sınavları düşün yani. Tamam, yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda artık bir oyunun belli kuralları olan bir oyundan ve aradaki işte 3-5 muhabbetten bunu başka şekillere taşıyabiliyorsun. Yani bu e, sosyal medya çiğliği içerisindeki paylaşımlar bahsetmiyorum. Yani eğer istersen o yolu açıp bambaşka bir yerde, bambaşka bir insanla bir şeye girebiliyorsun yani, tamam mı? Bu bu sihirdir yani bu sihir de bu 6-7 yıl içerisinde bunu gerçek hayatımızda görmeye başladık. O sihri seviyorum. E, romantik bir şey ama o sihiri seviyorum yani o, o güzel. Evet. E, en uçuk kaçık fikirlerim bile yani birlikte e, değişik yerlerdeki insanların en uçuk kaçık fikirlerim bile etrafında dönecek ve bunu gün be gün yapabilecek imkanın olması hem de. Artık zamanında olması Çünkü köşedeki Baba gitmiyorlar veya kahveye gitmiyorlar yani. Gidip internette zaman geçirdikleri için daha da imkanları var ya. <gülüyor> e, alakasız yerdeki insanlarla <gülüyor> alakasız <gülüyor> muhabbetler yapmak için. <gülüyor> e, bunu seviyorum. çünkü Benim yolum bu. Ama benim yolum da aynı zamanda şöyle şey var. Hiçbir zaman, başladığımıza itibaren hiçbir zaman problemlerin çözümüne inanmadım. Yani problem var ve problemlerin çözümü yok. Yani En derin meselelerden, en önemli meselelerden konuştuğumuz zaman bile mesela ısınma dahil olmak üzere, her zaman onların e, halledilmesi gereken problemler olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Öyle hareket etmedim. Onun için mesela Occupy Wall Street zamanından beri e, şu zamana kadar bu e, kendi ketumluğum dışında bir şey vardı hep. Kendimi onlardan ayırırım. Yani neden de onlardan ayrılmak için değil. Tam kendimi orada bulamazdım yani. Bulamıyorum çünkü. Ben mesela kapitalizmin en büyük sorunu olduğunu düşünmüyorum. Veya hani küresel ısınma tamam en önemli sorunmuş şu an ama yani o bile beni hani şu anda şey yapamaz. Ee, anlatabiliyor muyum? Evet. Yani sokaklara dökemez. Ya olmuyor işte. Ya yani problemler öyle bak. <gülüyor> eee bir... ama bu yani bunun kişisel nedenleri olabilir ama biraz da işte bu döngüsel tarafın ben arada inanmış olabilirim bazı şeylere onu söyleyeyim de kayıtlara geçsin sen bence zaten yani kesinlikle <gülüyor> doğa ve toplum için benden daha iyi bir insansın yani. Al, en azından cümle. daha çok düşünüyorsun diyelim, daha... ne kadar güzel o bir iltifat çok... bu yani bak 7 senedir doğru mu? <gülüyor> doğru yani <gülüyor> <gülüyor> Ama yani mu muhtemelen çözümler <gülüyor> bende değil bir de işin gerçek tarafı da o yani <gülüyor> daha güzel geliyor olabilir kulağa söylediklerim. Çünkü mi? çözüm yok <gülüyor> <gülüyor> Çünkü problem yok. Evet. <gülüyor> ee, yani insan. Yani, yani o o saflığımızı seviyorum. İlk baştaki o hale bizi gerçekten de çok seviyorum. O, o ilk yıl yani çünkü şu an bunu konuşurken farkındaysan yani böyle bir evet. Yani pozitif negatif bakmaya çalıştık ama bir bir hayal kırıklığı tarafını anlıyorum ben. Hı. Şu anki son yarım saatlik konuşmamızda esas da olan şey o. Onu anlıyorum ama 7 yıl önceki o o halemizin devam eden o halimizin de ne kadar değerli bir şey olduğunu da bugün daha iyi anlıyorum yani. Bu hayal kırıklıkları olduğu say olması sayesinde onu daha iyi anlıyorum. Evet. Benim de aslında başlarda sanırım söylediğim şey biraz oydu. Yani eğer her şey beklenen gibi olsaydı ve hiçbir yeni şey öğrenmemiş olsaydık. Yani dık derken bütün programı dinleyenler ve bu gelişmeleri takip edenler için de konuşuyorum bu noktada. O zaman değer yargılarımız da farklı olurdu. Yani birazcık aslında o zamanlardaki saflık ve inancın ee, ...ne kadar değerli olduğunu da anlamış olduk. Ee, bir ekstra pozitif olarak bir şey, nokta daha söylemek istiyorum. Zamanın ruhu diye bir şey var. Hatta işte Almanca'da sadece bunun bir kelimesi var ya, Zeitgeist. O zamanın ruhunu en azından son 7 senede, yani 2011'in ruhu neyse, 2012'nin, 13'ün, 15'in... ...şu anda da 18'in Mart'ının... ...onu e, bu adaptasyonda iyi yakalayabildiğimizi düşünüyorum. Yani... Bazı noktalarda çok esoterik ve naif, bazı noktalarda çok gerçekçi ve acıklı, bazı noktalarda da çok realist ve sadece işte iş çerçevesinden ya da teknolojiden hayata bakan bir e, okuma yaptık. E, o okumaların çoğunun sadece hani ikimizin değil e, en azından belli bireylerin e, hayata bakışını, geleceğe bakışını yansıttığını düşünüyorum ki bu da bence pozitif bir şeydi. Evet, yani bunu ı, illa hani şey öznel olmayacağız diye yapmadık yani illa çok objektif objektif bakalım diye de yapmadık. E, ama kendinin o Zeitgeist'in içerisinde devinmesine izin vermek, e, biraz e, olaylara bakışında da kendinden örnekler vererek onlara bakabilmen bile zamanı ruhunu okuman için iyi bir fırsat oluyor. Bunu yapmış olmamızdan dolayı da memnunum. Bu biraz da şey gerektirir yani biraz. E, işte podcast'in önemi o. Yani bunu başka tür medyalarda bunu yapabilmek o kadar kolay değil. Yani bir yazı dizini içerisinde bunu yapsan çok dağınık olabilir. Evet. Veya ana medya tarzı, açık oturum tarzı konuşan kafalar da yapsan çok saparsın. Çok böyle bazen çok kişisel şeyler söylersin. Gereksiz yerde espri yaparsın falan. Yani bu <gülüyor> formata uymaz. Buradaki formatı sayesinde de esas da bunu yapabilmiş olduk. Yani o Zeitgeist'in içerisinde yer alabilme bir formatın bize verdiği de bir imkan oldu. Ha, zaman zaman böyle dediklerimizin ne bileyim böyle tam noktası noktası işte şu beş nedenden dolayı şöyle oldu böyle olacak şeklinde bakmak o en büyük yanılsama zaten. Çünkü ben bakıyorum zaten onu söyleyenlerin hepsi yanılıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Acaba değişmeyen tek şey değişim değil mi olur? Yanılma değişmiyor olabilir mi? <gülüyor> Bunu bir programda konuşmuştuk. İnsanların en başarısız olduğu şey tahmin yapmak zaten. Çok başarısız ya. Yani. O yüzden makineye acayip şu an yatırım var. Yani tahmin kim doğru yapıyorum diyorsa zor yani. Ha, ona da geçelim mesela politik tahminlerde mesela ben rezalet <gülüyor> ee, az yaptım çünkü bir, iyi olmadığımı bildiğim için ee, ama o konuda çok kötüydüm yani. ama Oscar tahminlerimiz her zaman tuttu evet bu akşam da Oscar'lar var mesela benim bir tahminim var neymiş? Lady Bird en iyi film evet biri 13 veriyor Mayr. imkanı yok diyorum sana <gülüyor> yani şimdi hemen burada gaza geldik ama <gülüyor> <gülüyor> ya karşı adaylar çok iyi bir de biliyorsun get out fenomeni var yani şu an Amerika'da ee, yani alma ihtimali düşük bence ama yine de belli olmaz ee, yani şu anda daha sosyal motivasyonlar var sen bunları çok iyi biliyorsun Amerikan kültürünü Lady Bird o açıdan çok yani senin o filmi beğenmiş olmanı beğendiğini tahmin ediyorum bu arada evet hiç şaşırmıyorum. Ben de çok beğendim. Yani çok bireysel bir hikaye anlatıyor zaten. Ama bir yandan da yani Oscar tamamiyle politik bir show yani. O yüzden başka şeyler bekliyorum ben bu akşam. Diyorsun ki hepsi beraber yani birisi ayrı takılamazsın böyle. Yani sanattır bu. O ayrı bir şekilde değerlendirilmedi. Ya yani bu. Biraz önce söylediğimiz çeşitlilik. Yani çeşitliliğin ortadan kalkması bir 21. yüzyıl fenomeni. Ben öyle görmeye başladım artık bunu. Yani politik arenadaki tartışmanın da daha da yani mesela Me Too akımı oluyor. Tabii ki çok önemli bir şey. Yani bunu zaten hani bizim gibi insanların üzerinde konuşması yani çok normal bir şey yani ama bir yandan da yani her şey bu sefer onlarla ilgili olmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hep böyle bir tek seslilik ee, ve diğer seslerin ne yazık ki hep cılız kaldığı yani ne varsa o an o ses neyse yani o ses oluyor her şey bir süreliğine o sürede kısalmaya başladı yani iki hafta bir ses oluyor ondan sonraki iki hafta başka ses bu yeni bir e, format yani gerçekten evet yani bu, biz bunu bu podcast'te çok konuştuk tabi bunun üzerine kaç tane kitap yazılmıştır <gülüyor> tale end üzerine Kaç tane kitap yazılmıştır işte veya e, kazananların daha çok kazanması üzerine neden milyar doların üzerinde bu kadar insan var ama diyelim 500 milyonla 1 milyar dolar arası insan sayısı mesela o kadar fazla değildir yani <gülüyor> anlayabiliyor musun böyle şeydir evet. hani büyükler çok büyür ama hani Küçükler ortası büyür. böyle boşalır <gülüyor> ee, bu bu biraz işte biraz önce bahsettiğimiz şeylerin sonucunda olan bir şey olduğunu biz iyi biliyoruz yani. Ee, odak odağın dağılması için imkan olması, teknolojik imkan olması odağı toplamak için belli zamanlarda toplamak için insanlarda bir insentif yaratıyor ee, ve bunun etrafında toplanmak için de artık diyorlar ya e, televizyon 8'de açılıp hmm. ondan dolayı işte istiklal marşı kapanmıyor. Öyle olduğu zamanlarda neydi? İş yerinde işte kahve alırken, su alırken ne olursa olsun konuşulacak belli bir konu vardı değil mi? O konuyu o belirliyordu. O format belirliyordu mesela. Ee, veya üç, üç tane gazete varken. Ama şu an gazete de yok. Şu anda o düz, e, hani de, düzenli izlediğin saati belli olan televizyon da yok. Bu ne anlama geliyor? Biz o boşluğu bir şeyle doldurmak zorundayız. Onun için bu tür bir topik olduğu zaman hemen etrafında... Evet. E, toplanıyoruz. O bayrağın etrafında toplanıyoruz. Ondan sonra başka bir yerde birisi başka bir bayrak getiriyor. O bayrağın etrafında evet. toplanıyoruz. Büyük yani hikayeler. O bizim esas da evet büyük hikayelerin etrafında ne değil biraz önceki o bireyselliğin e, imkanın olmasından dolayı hala biz o hani aman bir toplanalım da bir ne yaptığımızın farkına varalım istiyoruz. İki hafta onun peşine gidiyoruz. Sonra onun iki hafta başka bir şeyin peşine gidiyoruz. Evet. Yani, bunu, yani nedense demek istemiyorum bundan dolayı buna. Çünkü biz bunun adını gayet iyi koyduk yani, neden olduğunu biliyoruz. Bu da biraz önce bahsettiğimiz o şeylerden de. Dedim. Yani. Bu da <gülüyor> insan özelliklerinden dolayı yani, sosyal bir hayvanız ve o sosyal hayvanlığı devam ettirmek için de hepimiz böyle çatallanıp ayrı ayrı yerlere gidemiyoruz yani, onun için işte birey e, bireyi bocalıyor, onun için e, tekeller oluşuyor, onun için Scale çok önemli oluyor. Evet. Onur. Son 40 dakikada güzel bir e, değerlendirme yaptığımızı düşünüyorum. Büyüme dedik. Yani... Optimizasyon dedik. Hı hı. E, hayal kırıklıkları dedik. Biraz da iyi şeylerden den vurduk. Sen bir de araya Oscar tahmini sıkıştırdın yani. O bizim standardımız her zaman. Oscar'da <gülüyor> hiç konuşmadan geçmeyiz yani. <gülüyor> Evet. O Argo denen kötü filmiyle bile bilmiştik. <gülüyor> ee... <gülüyor> evet ya. Onlar yani gerçekten ailecek artık sinemayı bıraksalar ne güzel olur ama. Zor görünüyor. Büyüyen büyüyor onlar <gülüyor> Bayağı büyüyoruz. film yaparlar yani. Abi kardeş. O zaman evet. gelecek hafta biraz daha yine 6 senedeyiz. Evet. Gelecek hafta daha detaylı, daha ince detayları aradan seçerek geçmişe bakacağız. Eski konuklara da bir bakacağız. Eski defterleri açığa çıkaracağız. bakkal evet. defteri açıldı hocam. Açıldı Açış mı yok. konuşulur. <gülüyor> Veresiye tuttuk 7 senedir. Şimdi açmanız zamanı geldi. Bütün borçları duyuracağız burada. <gülüyor> Alacakları, verecekleri. <gülüyor> onurcığım önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere Mair. Sevgiler sana.